Bir şey daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü. Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir programda bir şey daha var programı karşınızdayız. Bugün konumuz tarih sipari. Tarih sipari kendisi Gazete Pazar e Express ve Türk.net dergilerinin menfaat dünyası ...köşesini hazırladı. Bugün sokaklar üzerine konuşacağız. İşte sonsuz özgürlüklerin olduğu... ...annelerimizin çağrısına rağmen oyunu bırakmadığımız... ...sokaklar üzerine konuşacağız. Bol çağrışımla, bol hissiyatlı bir sohbete... ...hazırlanın diyelim ve başlayalım. Evet. Sokaklar üzerine konuşmaya. Rahat rahat konuşabiliriz Tarık Bey. Evet. Ben, belki de ilk adımı bu çocuklarla ilgili... ...başlayabiliriz. Nedir? Ee, çocuk bir şekilde... E, ...sokağa çıkar. Sokakta oyun oynar... Ondan sonra akşam da annesi onu çağırır işte akşam oldu eve gel çocuk direnir gelmeye yani erken der biraz sonra der ya işte gel baban gelecek niye diye sorarsam sokak daha heyecanlı bir yer çünkü evde ne bekliyor çocuk biliyor işte yemeğini yiyecek elini yıkayacak istemeden televizyon söyleyecek. Ama sokakta ne olacağı belli değil. Hı hı. Bir türlü sokak bir heyecan taşıyor. Daha özgürlük falan hı hı. Vaat ediyor en azından belki. Evet. Ya da tam tersi apartman çocuğu vardır evet. belki. O hiç sokağa çıkmaz. Evet. Ama bizim konumuz sokak. Bir ucundan başlayıp gezelim Sen başta istersen, nereden başlamak istersen. Sen bir de ya... menfaat dünyasını yapıyorsun. Sokaktan hayat gözlemleri yapıyorsun. Yani sokak çok geniş bir <gülüyor> forma olan bir şey yani. Eee hmm. Mesela biraz evvel buraya gelirken hani buluşmaya e, otobüsteyim. Sokak sadece yürümekle değil yani otobüsle de bir yere yiyorsun. Mesela otobüste, e, halk otobüsü bu sahilde bir yarış oldu. Başka bir otobüs bizi geçmeye çalıştı. Bizim otobüs e, onu geçmeye çalıştı. işte. ani frenler oldu, insanlar düştü falan. E, her kapıdan bir ses çıktı işte şikayet edelim. E, ne olacak hep böyle yarış ediyorsunuz. İşte yaralanıyoruz, güvenliğimiz yok. Bir kolektif şey, tartışma oldu. İşte Taksim'e yaklaşırken de şoför, suçsuz olan şoför. Dedi o zaman şikayet edelim yani siz de gelin 3-4 kişi. Ben öbür arkadaşı biliyorum dedi. Fakat orada şey, her kafadan çıkan ses şu cümlede birleşti hepsi. Bir şey çıkmaz, şey çıkmaz. diye. Niye bunu anlattım? Yani biraz bir gözlem, biraz bir kaydettiğinde sokaktaki ya dış dünyadaki olayları büyük özetler çıkıyor Hı -hı. karşımıza. Yani e... Belki bir zihniyet yapımıza dair bir özet gibi mi? Yani bir şey çıkmaz demek şey demek. Yani Biraz umutsuzluk. enerji, umutsuzluk, karamsarlık. Yani evet. Çok böyle umut vaat etmiyor. Evet. Onu görmek için. Başka bir şey. Mesela e, kafelerin ya da lokantaların önüne siyah bir şey asarlar. Tahta üzerine hı hı. tebeşirle. işte içeride satılan yiyeceklerin adı ve şeyi rakamı, fiyatı. Mesela bir ara geçen 15-20 gün evvel şey görmüştüm. İşte simit, kaşar peynini iki buçuk milyon. İyi dedim yani. Öyle bir ilan vermiş falan. Geçen gün yine aynı yerden geçiyorum. Bu sefer üç milyon yapmış. Beş yüz milyon koymuş. <gülüyor> yani Büyük medya, işte Ankara kulüsleri, siyaset, ekonomi. Hiç onları bilmesek bile hı hı. bize sokak şeyi veriyor. Ee, e Hayatın akışını. Pahalı. Yani ekonomi aslında biraz sokaktan öğreniyoruz. Ee, sokak aynı zamanda. Ya şöyle derler ya aslında oraya biraz girmek lazım. Sokak aslında hayatı birebir yansıtır. İşte sokakta bulunmak, sokakta var olmak, sokağa çıkmak. Yani sonuçta sanki hayatla, gerçek hayatta karşılaşmak. Ee, ...anlamına geliyor. Evet. Ee, şöyle kopya çekebiliriz. Mesela hemen edebiyata zıplarsak... ...benim ilk aklıma gelen şey oldu. Ee, şimdi... ...bu Yusuf Atılgan... ...aylak adam. Evet. İşte bu. Ee, i̇lk cümlesi şeydir. Kalabalıkta bir an onu göre, gördüğümü sandım. Yani mesela o sokak kalabalığı... ...onu gördüğümü sandım der. ki Aslında sokak kitabıdır. Ee, Yusuf Atılgan'ın aylak adamı. Evet yani belki de her şey var sokakta yani Hı -hı. sokak eşittir yaşam da denir hatta bu yeni bir şey Hı -hı. de değil ama Hı -hı. çok hayatımız olan bir şey Hı -hı. Yani edebiyattan devam edebiliriz istiyorsan mesela ben öyle geliyor ki Ulysses yani Ulysses okuyan az, az Türk insandan birisi olduğunu düşünüyorum şeydir ee, Dublin'in bir gündür aslında sokakta yaşanan şeylerdir ve buradan çok yüksek işte tırnak içinde yüksek dönem bir edebiyat çıkmış. Demek ki bu buna imkan tanıyan da bir alan. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Sokak için mesela tanım çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Yani sokak eşittir, şudur denebilecek bir şey değil. Sokak Doğru. özlüktür, heyecandır. Aynı zamanda düşmüşlüğün göstergesidir. Sokak düşmek diye bir kavram var mesela. Düşmüşlüğün göstergesidir. Ee, tehlikedir, korkudur. Başka bir dili vardır. Doğru. Mesela sokağa çıkmak tehlikelidir değil mi? Evet. Sokağa diyor. çıktılar. ...işte yollara çıktılar... ...yürüyüş yapıyorlar... Hı hı. Ee, ...sokak bir, bir tür ayna belki... ...birçok iç içe... ...tanımı... ...tanıma sahip... ...tanımı taşıyor... ...belki de her şeyi bilmiyorum... ...yani eve girmek istemeyen çocuktan... ...işte bir dolmuş kuyucunda... ...etrafı seyreden bir adama hı hı. kadar... E, ...büyük bir alan... ...yaşamımızda... ...yaşamımıza büyük bir alan... ...peki... Ee... ...senin işte gazetepada da hatırlıyorum... ...menfaat dünyası aslında başlı bir enteresan... ...sokaktan böyle küçük küçük... ...işte gözlemler yapıyordum. ...tabii mesela geçen hafta... ...Kadiköy'de... ...bir şey satıyorlar... ...ne satıyorlar... ...küçük civcivler satıyorlar... ...böyle çok minnak işte bir... ...yarım Samsun paketi kadar... ...ve mor bunlar oluyor... ...sarı, yeşil... yani kıpırdayan... ...civcivler ne kadar fiyatları 500 bin lira 1 milyon peki şimdi onlar ne işe yarar evet. yani boyalı bir civciv o bir civciv mi değil yani yani renkli bir şey sanırım onlar alındığında da evlerde yaşamıyorlar yani evet. bir hafta on gün sonra yumurta enjekte ettiği için boyayı böyle şey bir hafta içinde ölüyormuş yani sonuçta kullan at gibi bir şey basit bir oyuncağa benzetilmiş bir hikaye Pilsiz oyuncak gibi. Yani evet. işte daha ucuz. Mesela Japon bir makine olsa... ...iki buçuk milyon. Ama boya evet. ya da boyalı bir canlıyı... ...sat. Ne anlam nedir? Anlaşılmayan şeyler de var sokaklarda yani. Mesela şey bahsetmiştim. Bu Mardin kuş pazarı. Yani o kuşları kim alır, nasıl alır, niye alır? Hiç bunları düşündün mü mesela? Ya da sokakta gezerken ne maksatta? işte bunları gözlemliyorsun, bunları not ediyorsun, kaybıyorsun... ...kendiliğinden... ...yani bir işte bir bakmak... ...görmek, fark etmek... Ee, ...sokaklara bakıyoruz... Ee, sokaklarda yaşıyoruz... ...mesela teyzeler vardır... ...amcalar vardır ya da insanlar... ...evde pencereden işte minder koyarlar... ...pencereye Hı. ve sokağa seyrederler... ...onlar sokağa bakarlar... ...yani işte... kumullayan kediler, simitçiler... ...belli saate geçen satıcılar vardır... İşte dört buçuk beş arasında işte akşam simidi. Ya da mesela Beşiktaş'ta bazı yerlerde teşvikiyede e, tamirci muslukçu geçer. Hı hı. Yani o, onu bekler insanlar küçük siyah çantasıyla. Ve e, bağırır. Öyle var mı hala böyle soğuktan evet, muslukçu geçen? Var var. Yani bir, bir buçuk ayı ben gördüm. Her şey oluyor. Düğünler bile oluyor. Evet. Yani sokaklarda. Sokak düğünleri, isten, ampuller falan, nasılıldı falan. Hatta hemen bir tane bir sokak düğünü üzerine bir e, şarkı dinleyelim. Eleni Karandii'nin işte sonsuzluk bir bir gün filmi. Ancel'e pil olsun. Vadink'tanızı dinleyelim. Ondan sonra devam edelim sohbetimizi. Vedik dansı dinledik ellerini kaydı Hiç sokak düğünde bulunur mu? Hiç bir, hatırlıyor musun sokak düğünü? Işte i̇lk a, aklıma gelen e, bir yer Behram Kale'deydim İşte gece işte on buçukta bir kahveden çıktık e, Pansiyona gidiyoruz Aşağıdan yürüttü sesler geliyor Tabii ki oraya yöneldik arkadaşlarla Orada sokakta işte insanlar Dans ediyor Düğün yapılıyor Damat gelin Çok keyifli güzel bir şeydi yani Bir evet. sinema gibiydi bir yaşam gibiydi aslında. Hı hı. Sokak. Sokak düğünde mesela şey vardı. Şöyle jest, özel jestleri vardır. Mesela içki içenler bir tarafa otururlar. Böyle masa altından böyle içki çıkartırlar. İşte şey yaparlar. Gizli gizli içerler. Onlar biraz şeydir. Ailenin arızalı üyesi gibidir. Tamam mı? Yani Onlar her şey müstahak şeklinde bir arızalı üyeleri vardır. E, mesela ampuller asılır böyle. Kık mumlu kampiler asılır. Yani sonuçta hayatın bizzatihi kendisi. Arıza deyince aklıma geldi. Mesela şey de var. bu e, e, Meczuplar da var sokaklarda karşımda çıkan. Işte. Hatta şimdi daha değişik bir motifle evsiz insanlar hı hı. diyebiliriz. 2-3 <gülüyor> ay, ay evvel internette sörf yaparken bir arkadaşın evinde. Homeless people diye hı hı. E, bir raporlara, bir bilgilere ulaştım. Orada yüzde altmış ya da yüzde ellinin üstünde bu evsiz insanların Amerika'da yüksek okul mezunu olduğunu evet. yazıyordu. E, direkt sokakta yaşıyorlar. Yani kayda olmuyorlar, vergi vermiyorlar. Hatta yine bir ek bilgi ki beni şaşırttı. Birçoğu da ismini değiştiriyormuş. Yani evet. X İsmiyle büyüyor. Okulları bitiyor. Evleniyor. Ailesi oluyor. Sonra e, sokağa tercih edince ya da sokağa geçince diyelim. Sokağa yaşamaya başlayınca adını ye. Adını yeni bir getiriyor. hayata başlamanın göstergesi olabilir mi? Ben hala bilemiyorum. Yani mesela neden? adın John iken daha da kısa atılmış bir ifade dönüşüyor. Ve yeni bir hayata başlıyor. Belki daha sıfası, tanımsız. Buradan şey çıkar mesela yani sokak dışındaki hayat e, biraz böyle iş, yemek, iş, aş çocuk doğurma, işte gündelik e, işte işçi sağlama ama sokağa düştüğün an işte bu e, şey süreç değişiyor. Yani sonuçta çok sana bir sürü zaman kalıyor gibi. Evet belki de o ilk çocuktan yola çıkarsak yani dedim ya sokak daha heyecanlı yani çocuk sokağa tercih ediyor eve. Hı hı. Yani ...ne oluyor iki üç arkadaş oturup bir yerde birey içiyorlar... ...biri de gitar çalıyor... ...ama unutulmayan anılara giren bu fotoğraflar... ...daha hep sokaklarla geçiyor bu fotoğraflar. İnsan evet. yani... hep sokakta yaşadıklarını hatırlar zaten... ...mesela Orhan Kemal'in kitabının ismin... ...arkadaşlaştıkları... arkadaşlıklar evet. nedir zaten... ...sokaktan sana yapılan çağrının ifadesidir. Sokağın şeyi yok... ...sınırları yok... Şöyle Hı -hı. diyelim mesela bir arkadaşına telefon ineceksin. İşte telefon kartın var. Ankes öyle bir yer buldun. Sırada bekliyorsun. Şimdi sokaktasın ve hiç tanımadığın bir insanın konuşmalarını dinliyorsun. Evet. Dinleyebilirsin ya da Bir iki adım geri çekilebilirsin. Ee, ya da dinlersin. Kim arıyor, niye arıyor onları okursun. Hı -hı. Bir şekilde yarım cümlelerdir bunlar. Yani dört buçuk cümle, beş cümle. Hatta sıra sana geldiğinde sırtını dönersin kapıyı kaparsın ya da kızarsın işte onları nereye aradığını çıkarırsın işte izin almak için anneye mi? ya da işte umutsuz bir aşkı için bir arkadaşını ama e, durulan yerler de var e, sokakta yani hep hareket halinde olmayabiliyoruz yani diyelim işte beş yaşa gideceksin e, doğmuş motor kuyruğundasın önünde kileri duyarsın Hı -hı. yani Mesela buradan bir zıplama yaparsak ya arada bir edebiyat girip çıkıyor kaçınılmaz olarak. Mesela Said Faik'te evet. çok sokak kokmuyor mu yani? Tabii kesinlikle. Mesela Orhan Veli içine bir şey derler ya. Yani çok amiyane bir tabirdir. Tırnak için ama sokakların şairi küçük. Yani pardon şöyle bir laf var mesela. Küçük insanların şairi. Sanki sokakta küçük insanlar oluyormuş gibi bir takım tanınama vardı. O da çok mesela senin söylediğinde şöyle bir çağrışım oldu bende. ...Smoke filminde işte... E, ...sanırım Harvey Keitel ...şey yapıyordu... E, ...sokağın başına bir fotoğraf makinesi koyuyordu... ...ve sokaktan gelip geçenleri aslında... Kare, ...donduruyordu kare... Yani fotoğraf, donduran... ...çerçeveleyen bir şeydir... ...ve oradan mesela insanlar işte şemsiyeli... ...şemsiyeli, etekli, eteksiz insanları görüyordu... ...oradan onlara bakıyordu yalnız... ...hayatı onlarla geçiyordu... ...ve yani dediğin doğru şey aslında... ...soka kadar durulan da bir yerdir... Evet. Yani ...bir yere durduğun zaman, sabitlediğin zaman kendini... Bir şey görebileceğim bir açı, açı kurabileceğin de bir yerdir. Yani her zaman bir değişiklik olabilir. Şimdi hı hı. şöyle bir e, kaydırma yapayım konuşmada. Şimdi aile, anne, çoluk, çocuk çocuk e, sokağa çıkıyor bir yere gidecek. Otobüse biniyor. Otobüse işte bir yere oturuyor çocuk. Şimdi anne çocuk otobüsten otobüsle bir yere giderken... E, ...başka bir insan, başka bir yaşlı e, kalk... ...oturulur mu? Ben oturacağım. Ee, şimdi çocuk tedirgin... ...kalkmak istiyor, istemiyor... ...anne korumak istiyor ama... ...bir yaşlıya saygı... ...da da bulunmak... ...gerekiyor. Hı hı. yani Küçük savaşlar, küçük mücadeleler... ...ezilmeler, korumalar... E... ...sokakta her şeyi okuyabiliyoruz yani. Hı hı. Ama vaktimiz var mı? Bence evet. yok. yani Kaçıyorlar insanlar. Telaşları var, aceleleri var. Onun için hızlı hareket ediyorlar sokakta ee, insanlarla. Yetişiyorlar bir yerden bir yerlere. Yani mesela servis araçları oluştu, değil mi? O saatte oraya yetişiyorsun, koşuyorsun, alıyor seni bir yere götürüyor. Paket, paketleniyormuş gibi. Evet, paket turizmi gibi bir şey oldu. Ya da işte, ne kaybediyoruz burada? Mesela şey ruhumuzu kaybetmişiz gibi seslik abartmış mı olurum? Yani e şey senin anlattığın e hikaye ha, vardı. Evet. E Anton Yannin filmi. <gülüyor> evet. Şey ötesinde filminde şey var. Bir sahne vardı. Evet, bir orada bir gazse olayını anlatmışlardı o filmden. Neydi? İşte Avrupalı bir e, şey grubu, işte uzman grubu hı hı. İnka yerlerinin hayatını incelemek üzere Peru'ya gidiyorlar. İşte Peruda da işte yukarıda dağlarda bir yerde bir tapınağa gidecekler herhalde. İşte eşyalarını taşıyan yerel yerlerle beraber. ...dağlara tırmanıyorlar... ...sonra bir iki gün sonra yerler yavaşlıyor ve duruyorlar... ...sonra kımıldamıyorlar... ...işte Avrupalarla duruyor tabii... Hı hı. ...onları kiralamış... ...batılılar olarak... ...sonra soruyorlar... niye bu yerler kımıldamıyor... ...yani biz işte gideceğiz işimiz var... ...yolumuzu daha bitirmedik... da soruyorlar... ...kılavuz yerlere gidiyor, öğreniyor, geliyor... ...neyi öğreniyor... ...yerlerin niye durduğunu öğreniyor... ...sebepleri de şu... ...diyor ki ilk yerleri ...ruhumuz geride kaldı... ...yani yes. ruhumuzun bize yetişmesini bekliyoruz... İşte ben ...bu beni heyecanlandırdı çok... ...çünkü en... ...ilkel bir çağrışımla... ...harıl harıl çalışıyor insanlar... ...çalışıyoruz... Yes. ...sonra da... ...işte gittiğimiz bir haftalık... ...on günlük tatillerde... ...yaz tatilinde... Belki de o ruhumuzu yakalaman çalışıyor. Evet. Işte, mangalda ateş yapıyoruz. Denize giriyoruz. Aynı güzel sessizci pansiyon. Bak sardunyalar ne kadar kırmızı. Ee, ama anladığım bir ertelenmişlik evet. duygusu. Ya mesela çok tipik hemen aklıma ilk gelen çağrışım. Bu işte, istihar cettesinde insanlar devamlı yürüyorlar. Devamlı yürüyorlar. Aslında kafasını biraz böyle kaldırırsa mesela o... O şeyi görecek. O barak uslupteki o şeyler aslan başı çıkmalarını görecek. Bir tane böyle e, apartmanların e, şeyi var kayıtları vardır. İşte 1809 yılında yapılmıştır. İşte bilmem kim yapmıştır filan şeklinde. Ya da işte ne bileyim bir şeyde teneke eskiden vita yağların üzerine, içine vita yapılmış çiçekler konmuş mesela bir tanesinde. O bir şeydir mesela. O eski bir alışkan, mahalle alışkandır Onları görecek ama onları görmeye çok da zaman harcamıyor insanlar herhalde. Mesela çok eskiden bazı apartmanların girişinde yani sokağa açılan apartmanların girişinde sokağa dahil edersek... ...sağda solda yağlı boya resimler vardı işte kız kulesi, martılar. Evet. Şimdi insanlar evle sokak arasında yani bu apartman giriş ve çıkışlarına resimlerle de süslüyorlar. Evet. Yani e, sokağa çıkarken bir... Yumuşak geçiş yani evet. orada duruyor iki saniye bakıyor ama sonra Hı -hı. posta kutları çıktı o resimleri attılar artık yani evet. dediğin doğru mesela çiçek pazarının tam girişinde eski geldi yukarıda bir çok güzel bir kadın heykeli var galiba böyle Hı -hı. yarı büst gibi ya diş işte ara sokaklara kartallar heykeller mesela şey vardır o mis sokağı mı bilmiyorum onun girişinde Şevket perukları Şevket vardır perukları var. orada mis iki tane misinde. resim vardır biri solda isimle sağdaki resim aynıdır. Birbirlerinin tersidir onlar. Evet. Yani birindeki adam, sakal, öbüründeki saçtır. Hı hı. Ama bu önemli mi? Bence değil belki. Ama hı hı. bir belki var. Evet, Sokaklarda çok belkiler var. Peki bu boş zamanla ilgili bir şey olabilir mi? Yani şöyle boş zamanla ilgili olabilir mi? Yani sonuçta aylaklıkla ilgili bir şey. Ya yani Sonuçta öyle işte bir baroya yetişmesi gereken bir adam ya da bir senetini ödemesi gereken bir adam ya da kız arkadaşla buluşacak birisi, erkek arkadaşla buluşacak birisi. Ona çok da zaman harcayamıyor. Tamam. Şu şöyle diyebiliriz belki. Yani bir üçgen dersek yani iş, aş ve eş. Yani işte işim var. Koşa koşa işime gidiyorum. İşte Karın, aşımı de. yiyorum. Eşime geliyorum. Yani sokak o zaman hızla geçilen bir şey. Ama eee bir çöp tenekesinin civarındaki iki üç kedi, biz çöpleri atarken bir yere kaçışıyorsa biz bunları kaydediyoruz ya da kaydetmiyoruz. Bunlar önemli mi? Yine aynı kelimeyi kullanacağım. Belki önemli değil. Evet. Ama ortada asıl ana kelime bu belki kelimesi. Anladım. O zaman boş zaman üzerine bir şarkı dinleyelim. Vastig my times, Class nomi, Almanca yazmış. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet doksan dokuz açıkladık last night'ı dinledik Einstein ölen ilk ünlüymüş onda şimdi öğrenmiş olduk şimdi şeye gelelim istiyorum ben ee, sokaklar aynı zamanda yani başka yerde çok kamusal alan biraz da entel tabir entelektüel tabirle ee, bir jest alanı ilginç şey karşı. binlerce yani binlerce. davranış biçmiyor davranış biçim, evet, Yani evet e, bir yanda çok koruma alıyorsun kendini yani çok serbesti oluyorsun yani rahat oluyorsun İlginç jestler mesela benim aklıma gelen ilk jest beni her zaman böyle çok şaşırtan bir jesttir. Çok dalgın yürüyorsun karşıdan da dalgın birisi yürüyor. karşı karşıya geldin bir saniyelik bir an vardır. Tedirgin olursun ya yani kim yer verecek sağından mı geçeyim sonundan mı geçeyim ya da elle tutuşmuş iki tane insanla karşı karşıya gelsin bir an duruyorsun. O tedirginlik bence ciddi bir tedirginlik yani gibi geliyor bana. Evet çok çeşitli. Mesela birdenbire ara arabi sokağa girdin de diyelim işte eski ve sakin bir sokak. Bir çift öpüşüyorsa iki genç onları görmez de girilsin. işte evet. Öbür tarafa bakarsın, rahatsız etmezsin. Hı hı. Ya da tam tersi bir üst geçitten geçerken çok kötü bir fotoğraflı bir dilenci varsa yani hali çok kötü. ikinci kez oran geçerken yine oraya bakmama dikkat edersin. Yani, yani vicdanla karşı karşıya gelmeme. Tabii davranış biçimleri. Binlerce şey var. Mesela başka bir şey ne olabilir? Ee, dışarıya masa atmış lokantalar var ve önünden geçiyorsun diyelim. Ee, onların yine ön saflarındaki garsonlar müşteri e, toplayacaklar ya hı hı. seni seçerler mesela. Yalnız ve üstün başın fazla iyi değilse sana değer vermezler. Ama evet. iki üç kişi ve beyaz gömlekli ve hı hı. havalı görünüyorsan hemen etrafını kuşatırlar. Orada bir toplumsal bir sosyolojik okumalar da var. Yani hı hı. bu bizim işimize yarar. Evet. Bu bizim işimize yaramaz gibi. Ya yani şey gibi, sokak, sokak aynı zamanda seçildiğin, reddedildiğin kabul gördüğün mesela yoldan trendi bir işte mesela yani yürüyen bir genç birisini görüyorsun hoşlanıyorsun. Tipini birisine benzeterek anlıyorsun. Mesela John Lennon'a benziyor adamın tipi dersin. Ona karşı bir şey yakınlık da duyabileceğin birisi ya da hiç çok böyle bence tipine olmayan birisini görün zaman ediz ediz diyeceğin birisi de var. Bu Tiplerle de oynuyorlar mesela markalar diyelim işte çok kısa bir blue jean giyiliyor işte belden aşağı düşürülüyor işte evet. şapkalar renkli walkmanlar bir tür böyle bir tiyatro dekoru gibi işte ayakkabıların bağlarını bağlamıyorsun sürükleniyor kalın çorapları şey yapıyorsun nedir o, büküyorsun evet. falan. bunlar hep şey... Başkalarına evde böyle giymiyorsun. Ev, ev işi değil bunlar. Hep sokak Göçleri işi. Gösteri alanı diyebilir miyiz? Mesela... Ya şöyle işte göbeğini açıyorsun. piercing takıyorsun. Yürüyorsun. Yani da bu şeydir. Mesela senin tercihlerin, davranış biçimlerini de gösterebileceğim şeydir. Tabii Birisine sahnede yani, Bir sahnede gösterdiğim şeydir. Hem sen kendini sahneliyorsun. Hı -hı. Hem de sahneriyenleri izliyorsun. İzliyorsun. Yani bir hızlı bir alışveriş oluyor. oluyor. Hı -hı. Yani bu... ...konser salonunun girişinde... ...ya da işte apartmanın... ...basamaklarına değil bu... ...sokakta olan bir şey. Hı hı. Ya bu şey gibi bir sanki ben öyle çağrışmış... ...senin söyledikten sonra... Ee, ...sokak işte... şey ...evden farklı ol... ...ev mesela korumalı bir alandır... ...çatısı olduğu için belki de... Ee, ...belki kendine ait hissedebileceğin ...ya da mesela küçük küçük biblolar koyarsın... ...oyuncaklar koyarsın... sildiler alırsın, kasıtlı alırsın... ...engüleleri eleştirirsin... ...kendine ait kılacağın bir yerdir... ...sokak ise tam tersi... ...kendini hiçbir zaman ait kılamayacaksın... ...elinden kaçan, uçan kaçan bir şey... ...ait kılmaya çalışsın... ...ot için ne yapıyorsun mesela... ...her zaman aynı büfeye gidersin... ...o da bir ait kılma isteğidir falan ama... ...sonuçta ona rağmen mesela hala... E, ...eline geçemeyecek bir alandır... ...onun için ne yapacaksın... ...en iyi halini göstermek zorunda kalacaksın... ...gibi geliyor bana... ...tabii söylediğinin... ...bir yansıması da perde... Hı -hı. ...yani... ...tam bir yer okunuyorum hatırlamıyorum... Ee, mesela perdeyi evlerde genellikle adamlar çeker. Evet. Yani e, e, erkekler çeker. Perdeyi örterler. Perdeler sokakla bir ayırıyor ama evet. her zaman perdeler kapalı mıdır? Onu bilmiyorum. Mesela bir soru sorabilir Mesela Hep, ben hep e, benim merak ettiğim bir sorudur. Çok önemli bilmiyorum. E, moda işte bebek, etiler gibi yerlerde mesela... İlk katların e, pencereler açıktır böyle sanki teşhir ediyormuş gibi açıktır falan. Ama mesela esenyurt Bağcılar ya yani daha böyle geleneksel işte falan daha böyle düşük gelirli oluyor yerlerde. Altıncı katın işte penceresi bile sıkı sıkıya kapoldur perdeler falan. Ya bu sanki şeymiş gibi geliyor bana. Ya yani, e, biraz bu kentlilikle ilgili bir şey belki rahatlıkla ilgili bir şey. Bilmiyorum hiç düşünmedim dedi seni. Çok derin bir mesele değil ama. Evet yani bir soru işareti var doğru yani. Mesela ben ne hatırlıyorum böyle çok aydınlık duvarlar işte kimi zaman avizeler bütün o <gülüyor> e, cömertli e, hatta yağlı boylu tabloları bile yavaşlarsan iyi kötü okuyabilirsin. Evet. Yani işte bir. E, o pencere yaşlı insanlar bakarlar etrafa falan böyle zaman akışına falan bakarlar. Ya yani sanki pencere yaşlı insanların yeriymiş gibi filan durur. Evet. Hatta Balkon... şey varmış böyle yaşlı minderi diye bir şey varmış biliyor musun? Dedim mi hiç? Yani böyle yaştan oturdu minler varmış mesela. O onun minleri. Çocuklar elde edemiyor evet. falan. Ha. oraya oturur falan Şey geleneğinde olabilir mesela. Cumba varsa hani. Cumba ne? Cumba evin... E, ...mimaride dışarı çıkan. Evet hafif dışarı yani, <gülüyor> Sokağa eğilmiş kısmı evet. evin. O, orada... yani de üç cam oluyor galiba. Yani hı hı A, hı. B, C ama hafif kırık oluyor B, L, C. Tabii, yani tabii. Oturduğunda... 180 derece görebiliyorsun. Görebiliyorsun evet. Ee, o da şey işte nefes almak için. Bir de böyle şeyle ilgili mesela Tanzimat roman hep şeydir ya. Cumbalı aşklar vardı. Mesela cumbanın o aralığından şeyi görürsün. Sokağa görürsün ve sokakta gördüğün ilk erkeğe aşık oldu. Zaten pek de şansın yoktu fazlasıyla. Fazla çeşitli de yoktu zaten de. Hep böyle sokak arasından baktığın insanın perde arasından bakmak ritüeli vardır. Mesela mahallelerde gece konu mahallelerinde işte genç kız e, sevdiği işte. Hoşlandığı erkek ilk önce perde arasından görür. Oradan işte el eder. Çünkü o e, annesi neden çaktırmadan bir şey yapabileceği bir yerdir. Aynı Aynen. zamanda. Tamam o zaman e, şuraya geliyoruz. Yani e, hayat aslında sokakta. Yani, yani evet. e, evler de yüzlerini hayata ve sokağa dönmüş hı hı. oluyorlar. En basitinden bugün ne giyeceğim sorusuyla ya pencereye ya da balkona çıkarız. Yani e, hava nasıl diye. Hı hı. Hava nasıl baktığımız zaman? Yani hava durumunu da aslında şeyden e, tahmin edebiliriz. İşte Sokağın, balkona bakarsın. Üstünden, evet. Hatta parmağını ısıtırsın evet. falan. Bir gökyüzüne bakarsın yani bulutlar Tabii. yağmuru mu diye. Evet Masip Atak'ten Weather Weatherstorm'u dinleyelim. Sonra da sohbetlerimize devam edelim Tarık bay. Evet açıkladığı bir şey daha var programındayız. E, Masif Atak'tan hava raporunu aldık. Şimdi şeye gelmek istiyorum biraz daha somut işte, e, İstanbul'da ilişkin senin zaman zamanda yaptığın gözlemlerden geçelim birazdan. Evet mesela bir şey daha var ne var? E, Birçok ilanlar var karşımıza çıkıyor sokaklarda. E, Üsküdar Pazarı kuruluyor bu Doğancıların e, çıkışında o meydana yakın. Mesela şey ilanı vardı düdüklü tencere tamiri yapılır diye. Bu, bu büyük medyada ya da ilan üstünlerinde bunu bulamıyorsun. Bu küçük basit bir şey duyuru karşına çıkan alan bir sokak yani. Ya da ne olabilir? Topkapı'da Sur sinemasının civarında poğaça zaten bir çocuk diyelim sabah erkenden. Evet, öğleye, öğleye kadar satıyor. Sonra <gülüyor> öğleyin poğaçaları bitiyor. İşte onunla bir konuşma yapmış arkadaş konuşmuş. İşte mani mani yazıyormuş çocuk. Ha, mani yani yazıyormuş. Mani topluyor değil de, kendi dört satır işte AA BA diye ya da AA BB diye. Bu işte çocuk profili insan sokak ama her şeyi yansıtıyor işte bir elbeyat şey merakını. Hı hı kaydetmeyi, işte kültürü, hı hı. entelektüelliği bilmiyorum. Yani küçük renkli, yoğun aynalar yani sokaklar. Hı hı. Sokaklar bunlarla dolu. Yani önemli. Yine şey var, Eyüp'te bir tane ben karşılaşmıştım böyle itina ile mezar kazılır diye bir evet, ilan. Evet, bir ilan değil Eyüp mi? Eyüp oradaydı bir şey evet, değil mi? Yani öyle işte dört tane kelime işte. İtina ile mezar kazılır ama bir şey anlatıyor bir şeyi evet. anlatmıyor gösteriyor evet. durduruyor <gülüyor> ya biraz böyle ihtiyaçların karşılayabileceğiniz <gülüyor> mesela maalesef bir şey vardı musluk tamircisi küçük böyle ev tamimetli falan yapardı biraz böyle ihtiyaç Hı -hı. çok çıplak ihtiyaç isteyebileceğiniz şeylerdi mesela internet mezar kazı evim mezarın cebinde bulacaksın tabi zaten tabii. de. yani hayat bu kadar çıplak aslında bir şekilde ee, ihtiyaçlarını çıplak bir şekilde karşılayabileceğin de bir alan evet en şeyde karşımıza çıkan yerde ...sokak... ...bu kapanı civarında... ...pazar günleri işte bir cami avlusunda... ...güvercin satıyorlar... ...çeşitli Mardin güvercinler... Yani ...paçalı, paçalı, beş milyon, üç milyon... ...insanlar oraya gidiyor... ...alıyorlar bir süpermarketten... ...bir yerden değil işte bir sokağın köşesinden... ...ya da orada bulamazsa... ...çarşamba, perşembe şeye gidiyor... Fatih caminin oralarda... ...yine arabi sokakta yine güvercin satılıyor... Ya bir insan ne? bir kuşu niye alır ki? Yani ne yapar ki bir paçalı güvercin mesela ne işler ki? Ben yarıştırıyorlar belki ya da meraklıları var. Hı hı. İşte bir meşgale diyelim. Ama işte hepsinin alanı şey dediğim gibi şey değil. Süpermarketin kımıldayan merdivenleri ya da batıdan gelen abana bir tüketim toplumu değil. Yani, yani gerçek atarda varlar, Sokaklarda evet. gibi geliyor bana. Evet. Ee, sen gerçek atarlama sokakta deyince aklıma şey çarşımı geldi. Yani e, sokakta oluyor her şey, olup bitiyor. Yani kavgamızı, öfkemizi, şuyumuzu, buyumuzu hep sokakta ediyoruz. Yani düşüncelerimizi orada paylaşıyorsun. Sokakta e, buluşuyorsun, paylaşıyorsun düşüncelerle. Ve şey de mesela, AK Merkeze ilk gittim hissetmiştim. Aslında AK Merkezi'ye bir nevi modern sokak gibi bir şey değil En azından o işte... E, işte ...vitrinlerin kenarına gidenecek ama... ...orada bir ciddi bir kasvet var. Yani böyle orada daha böyle kendini temkine alıyorsan... ...sokakta o temkinli olman gerekmiyor. Bir, daha rahat. Öyle merkezlerde bir de bir sterilizelik var. Yani Hı -hı. bir var. Ama... E, ...sokaklar zaten isimleriyle de... ...kendilerini şey yapıyorlar. Yani Hı -hı. işte ne diyelim... ...Üstüdar'da bir işte kör bakkal sokağı var. Evet. Onu hemen özleştirebiliyorsun. Yani bir... Hayat eskilik. Evet. Bir, de, bir de kör, kör bakkal vardır o da o anlama geliyor. Tabii yani şenlikte de sokağı var. Ya sokak isimleri zaten başlı başına bir şey. E, Ansiklopedici evet. gibi bir şey. Mesela muhavaki tane sokağı demek demek muhavaki tane var demek. Evet. Sokağın bitiminde yani saat ayarlaması yapılan bir yer anlamına geliyor. Peki mesela şey var enteresan geliyor mesela şey şu andaki sokak isimleri şey mesela. 6 sokak, sekizinci sokak, on beşinci sokak filan gibi. Böyle hani matematiksel ifadelerle anlatılıyor. Yani sokağın ismi yok artık. İşte Şenilçide de sokağı yok. Karakullukçu sokak diye bir sokak ha, yok. Bir Hasan Dede de sokağı yok. Sokak isminde şeyini geçeceğim Mesela e, bebek etiler arasında İnşira yokuşu var. İnşira evet. sokağı. Mesela İnşira ışık demekmiş. Doğru. Yani e, güneş, güneş karşıdan doğuyor ve o sokakta inanılmaz bir ışık. Akşam ve sabah. Hı hı. E, ışığını çok ...İstanbul'un tadında alan bir sokak... Mesela ...o sokakta ismini... ...öyle oluşturmuşlar... Yani. Hayatta diye. bir bağ var adam onu düşünerek bir, koyuyor... ...artık hı hı. Işte mesela o zaman hayatta hiç bağımız kalmadı mı ki... mesela 6. sokak ya 8. sokak isim Evet ...yetişemiyorlar mı bilmiyorum... Ama ...en azından komik geliyor yani... Evet. ...nerede oturuyorsun işte... ...657. sokakta... ...ama bir takım yeni yapılan yerlerde dediğin... ...ne olabilir öyle yerler... ...beldeler mesela... Hı hı. Ya da çok komik yapışık şekillere dolduruyorlar. Evet. Yani. Işte Sevimli katıyor. He, ama işte o da yapay oluyor yani. İşte papatya, krizantem, lale, yani o yan yana nasıl? yapışık e, bir ne de, ne diyelim ona bir protez. Tuvetez sokak isimleri oluyor. yani. Mesela benim şey Büyüçekmeci'den biliyorum bunu. Yani böyle de olur ya Deniz Kenan'da olur. Manolya Sokak, Itır Sokak, İhlamur Sokak bilmem ne sokak. Yani böyle sevimi çağrışımlar yapmak. Biraz böyle o geçmişte kaybedilmiş işte o sokağa ad verme değer yargısının yeniden çağrılması gibi bir şey ama artık o devirimiz kapandı artık. Yani Ahmet Hanım tam, tam dediği gibi o devir kapandı. Çok da çağırmaya gerek yokmuş gibi geliyor bana ne kadar sokakla ilgili konuşursak o kadar şey e, e, ipin ucunu kaçırırız yani toparlayamayız mesela sokak tiyatrosu bile var değil Hı -hı. mi yani sadece sokakta olan mesela evet. sokak tiyatrosu şey gibi geliyor sokak tiyatrosu daha böyle <gülüyor> sokak tiyatrosu yapanlar çok böyle işte e, replik şuna buna filan çok ciddi almadan yansıtan ve biraz amatörlü vurgu yapan bir şey ...gibi geliyor bana. Yani tiyatronun daha ...böyle sınırlı formatlarının dışındamış... ...gibi mi? Düşünebilir miyiz öyle? Evet. Evet. Daha... ...daha birebir dikkati çeken. Hı -hı. Mesela buna benzer ne? Fransa'da bir yerde... Bir ...dergide görülmüş. Mesela... ...heykel... ...rolüne çıkıyor ya da üstünü... ...alçılarla boyuyor. Öyle... Hı -hı. duruyor. İnsanlar tukaktan geçerken... ...aa işte kımıldamayan bir heykel. Sonra diyor, Aa canlıymış diye... Sokak çok oynanan bir şey yani çok e, e, kendisi de bir malzeme evet. yani bir, bir şey sorabilirim mesela beyoğlu Beydizi şey yapıyor e, ...İstiklal caddesini ve sokaklarını işte tabelalarını falan temizliyor... diyor işte böyle şey yapmaya çalışıyor yani sokağı güzelleştirmeleri şişli Beydiz aynı şey yapıyor e, sence bu niye yapıyorlar böyle bir şey yani sonuçta e, tabelaların aynı renk olmaz işte pirinç rengi, sarı boyatmaya çalışıyorlar ya. Sarı pirinç kullanılıyor. Böyle bir şey, yani senin dediğin o işte oynanan bir yerdir. Dedin ya Mesela bu nasıl Onu, bir oynamanın ifadesi? Evet ki? bu yanlış oynama bence. Bozuyor. Mesela bir şey hatırlıyorum. bu Yıllar evvel Erdek'te e, turistler geliyor, yazın orası çok canlanıyor diye bir karar verilmiş. Her tarafı beyaza boyayalım diye. Hı hı. Çok değerli, kıymetli bir işte eski bir okulun ahşap Kapısı da oymalı bir sanırım evet. bir Rum lisesinin kapısı. Bir güzel yal boyayla boyanmış Hı -hı. ve hızla da çürümüş şu kapı yani. Evet. Kötü bir hale gelmiş. Bu bir şey, e, silikon bir şey, gösteriş yani Hı -hı. ve bozan. Aslında bizim bu zihniyetimize çok... E, girdi. Yani çok yaptığımız bir şey. Mesela e, hatırlarsın bu Misur. Hatırlarsın derken bilirsin diyeyim. Misur İzarlısı demir attığında Boğaz'a Dolmabahçı'ya. Genel evin duvarları beyaza boyanmıştı. Yani Batılılara şirin görmek için. Biraz daha o Avrupalılaşma eğilimi göstermek için. Modernliğimizi göstermek için. Ama sonuçta neye yaradı? yalnız işte birkaç ay işte genel evde beyaz kaldı. Ama modernleştik mi? Hayır. Yani zihniyet yapımızla ilgili biraz. ...her şeyi böyle silikon, protez şekilde ayırıyoruz. Evet. Mesela şey, da çoğalıyoruz. Öyle kurallarda var ama mesela... ...çatlak, kötü görünüyor bir evde... ...belediyenin bir takım... ...yımar yasalarına göre... ...onarılmak mecburiyetinde. Hı hı. Ama işte doğru olanla... ...gösteriş olanın... karışık durumlar. Ama biz yine aslında yine insanlara dönelim yani. Evet aslında insanlar dönelim ama... ...şöyle de bir şey söyleyeyim. Sokak mevzusu çok derin bir mevzu. İnanılmaz bir kültürel bir alan... Yani 100 saat konuşsak, 100 saat konuşuruz. İnsanlara dönelim deyince ben aslında yine bir insana dönmek istiyorum. Ee, hayata veda etmiş bir insan. John Laukur. Tabi bu program epey bir zaman geçti ama e, ona bir e, vefa borcumuz. Aynı zamanda caz festivalimizin konu olan Nick Cave ile birleştirelim. İnsanlar muhabbeti yapmış da olalım. Nick Cave'in bir John Laukur şarkısı olan Tupelo'yu dinleyelim ve 94.39 bir şey daha var programına veda edelim. Görüşmek üzere. Yonder on the horizon, yonder on the horizon. Stop at the mighty river, stop at the mighty river. It cometh, cometh down beast it cometh, cometh down The beast it cometh, cometh down Whoa, whoa, whoa Tupelo, oh God, up to below! oh God, up to below! you can say these streets are rivers, you can call these rivers streets, you tell yourself you're dreaming, but even no sleep runs this deep, no, no sleep runs this deep, no, no sleep runs this deep, oh women at their window, rain crashing on the pain, riding in a frost, Tupelo, shame, Tupelo, shame, Oh, I got up to below Oh, go to see the little children The same man's on his way my little children the salmons are his way but the little children know but the little children know listen to the beating of their blood listen to the beating of their blood listen to the beginning of their blood listen to the beating of their blood, the blood. same man's mother the same man's mother the same man's mother the same man's shared with a room of well, ain't question anything within A young mother frozen on the concrete floor And a bottle and a box and a crevel and start. The day gives us Sunday steals And a child is born at a, a brother's heels Sunday morning a fist gone dead And a shoebox tied with a ribbon of red To the low To ah, the low And a shoebox bearing with a ribbon of red <laughs> Oh, the mama rock the little one slow Mama rock your little one slow you below kind of mama rock your little one slow mama rock your little one slow the little one walk on you below the little one will walk on you below I think come down.